571. konu, Hz. Ömer'in Humus valisini cezalandırması, Hz. Ömer bir haç mevsiminde halkın durumunu öğrenmek için çıkmıştı, bu sırada Humus ahalisinden bir grup geldi, Hz. Ömer onları görünce kendilerine, valiniz nasıldır, ondan memnun musunuz, diye sordu, Humuslular, o çok iyi birisidir, kendisine bir şahnişin yaptırmış ve orada oturmaktadır, dediler.